Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan dördüncüsü de nefsin hangi tarafa meyilli olduğunu iyice anlayıp ona göre hareket etmesidir. Eğer nefis ikdam gayretli ve çalışkan ve şecaat cesaret tarafına meyilli ise onun bu hususta kendisine emredilen ve kendisinden, kendisinden beklenenler ile iktifa etmeyip çok ileri ve aşırı gitmesini temin ve istikametinde telkin ve teşviklerde bulunur. Senin gibi himmeti Ali bir zat bunlarla yetinmez gibilerden onu ifrata sürüklemek için var gücüyle çalışır. Onu bir ifrattan diğer bir ifrata sürükler. Eğer konun nefsi geri kalmak ve ağırdan almak tarafına meyilli ise bu seferde onun zaten zayıf bulunan irade ve hümmetini daha da zayıflatmak için çalışır onu iyice tefritte ta gerilerde bırakır ya haddinden fazla geri bırakma, ya da haddinden fazla ileri ve aşırı gitmek için kulların irade ve himmetlerine göre vesveseler verir durur hiçbir zaman kulların adalet itidal ve hakkaniyet üzere bulunmalarından razı olmaz ya ifrat ister ya da tefret evet işte bu konuda yüce Allah'ın emrettiklerinden her birinin üzerinde şeytanın iki çekmesi vardır ya tefrit ve kusurlu tarafa ya da ifrat ve gulu ayaklanma taşkınlık tarafına çeker hangisinde başarılı olursa onu kendisi için bir zafer kabul eder evet bizzat tatbikatta dahi görüldüğü gibi kardeşlerim ta Adem baba babamızdan beri insanlar gerçekten bu iki vadide ya ifrattadır veya tefrittedir İkisinde de bayağı mesafeler almıştır. Peygamberlerin yolu üzerinde özellikle Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onun ve ashabının üzerinde bulundukları dost doğru yol üzerinde sabit ve daim olanlar ise gayet azdır. Abdel, abdest, gusül gibi dini temizlik konularına baksan kimi gereken ciddiyeti göstermekten uzak kimi de gerekenden çok ileri gidip vesveseler içinde bulunmaktadır zekat konusuna baksan <gülüyor> <Elhamdülillah>. <gülüyor> kiminin zekatını eksik verdiğini veya hiç vermediğini görürsün kiminin de bütün malını dağıtıp insanlara yük olduğunu veya dilenmek zorunda kaldığını müşahede edersin Kimi giyinme ve yeme içme gibi şahsi duygularını yerine getirmekten çok uzak, malı bulunduğu halde zahitlik düşüncesiyle kendisine bakmamaktadır. Kimi haddinden fazla yiyip içip bedenine ve kalbine zarar verir, tarihe bir göz atarsan kiminin peygamberleri ve evliyayı, ulemayı katlettiğini görürsün. Kimilerin de onlara tapınmak istediklerine şahit olursun. Kimi uzlet namıyla insanlardan uzaklaşmış, cumayı, cemaatı, cihadı, ilmi terk etmiş, bazıları da insanlarla o kadar kaynaşmış ki, onların zulüm ve günah olan işlerine bile iştirak etmişler. Kimi yenilmek üzere bir kuşu veya kuzuyu kesmeyi kabul etmezken, kimileri de masum insan kanı dökmekten çekilmez olmuşlar aleyküm selam ben attım admine neden attığı sorulmaz herhalde ben attım ve hak ettiğine de inanıyorum evet kimileri kendilerine tabi olanları ilim öğrenmekten hadis yazmaktan men eder Kimileri de sırf ilimle iktifa edip, ilmin gereğiyle amelde bulunmaya önem vermez. Kimi halis haramla beslenmekten sakınmaz, kimileri toprakta biten ot vesaireden başka bir şey yemeği reddeder. Kimileri nikahlı hanımı ile yetinmeyip zina irtikap eyler, kimileri de asla evlenmeyi kabul etmez. Kimi tarikat şeyhleriyle alay edip onların hakkını ve kadrini kabul eder, kimileri onlara tapınmakla meşguldür. Bakarsınız bazıları ulemayı terk etmiş, onların ilim ve fetvalarını kabul etmez, bazıları da alimlerin helal dediğini helal, haram dediğini haram bilip, bir santim bunun ilerisini ve gerisini görmez. ve Selam Efendimiz, şöyle buyurmuştur bu fetva bu sahih hadise uymamaktadır denildiği da o alimin sözünü aleyhissalatü vesselamın sözünün üzerine geçirir hadisi ve sünneti kabul etmez olurlar kimileri itikat konusunda Allah kulların fiillerini yaratmaya kadir değildir ve bunu bilemez der kaderiye mezhebine sulukeyler Kimileri de kulların esasında hiçbir fiili yoktur. Bütün fiil ve dileme sadece Allah'ındır diyerek cebriye mesebine geçer. La ilahe illallah sözünü mesebine şiar eyler. Bazıları da kardeşlerim yüce Allah bu alemin ne içindedir ne dışındadır. Ne yukarıda ne aşağıda, ne sağda ne solda derken bazıları da Allah bizati her yerde hava ve oksijenin her yerde olduğu gibi diyerek iman ve tevhid konusunda bile ifrat ve tefrit sergilerler. Yine bazıları Allah'ın asla konuşması yoktur, o şimdiye kadar bir tek kelam söylemiş değildir derken bazıları da ta ezelden beri hep konuşur durur. Onun kelamında hiçbir kesenti ve fasıla olmaz. Onun şeytana İsa'ya veya Musa'ya olan o ezeli hitabı halen kendisiyle kayb ve devamlı duyulmaktadır der. Onlar tefrit ederken bunlar da ifrata kaçarlar. Allah bizi her türlü bu şer işlerden korusun. Bazıları Allah'ın kimseye bir başkasını kurtarmak üzere şefaat izni vermeyeceğini iddia ederken bazıları ise Allah Azze ve Celle izin vermese bile bazılarının şefaatinin geçerli olduğuna inanır. Bazıları en günahkar ve en zalim birinin imanının Cibril'in veya ebubekirin Bekir'in imanı gibi olduğunu iddia ederken bazıları da bir tek günahı sebebiyle müslümanı kafir ilan etme cihedine gider. Bazıları Allah'ın sıfat ve esmasının hakikatlerini inkar eder Bazıları da onları yaratılmışların sıfat ve isimlerine benzeterek teşbihe saplanır. Allah'ım bizi bunlardan kılma. Bazıları Ali Silat ve Selam Efendimizin ehli beytine düşman olup onları katledicilik derecede ifrata giderken bazıları da onlarda peygamberlikten de üstünlük olan vasıfları olduğunu iddia ederler. Hatta bazıları Onlardan bazıları hakkında ilahlık bile iddia elemiştir. Nitekim Yahudiler İsa'yı, İsa, İsa aleyhisselam'ı inkar edip yalanlarlar, Allah'ın temizlediklerini ilan buyurmasına rağmen İsa ve anası hakkında çirkin şeyler söylerler. Hristiyanlar da onu Allah'ın oğlu ilan eder ve onu Allah'la beraber ibadet olunmaya layık ilah sayarlar. Aleykümselam <gülüyor> Evet kardeşlerim Aleykümselam Kimi sebepleri ve sebeplerin tesirini eşyanın tabiat ve kuvvetlerini tamamen red ve inkar ederken Kimileri de sebepleri ve tabi kuvvetleri değişmez kanunlar olarak kabul eder. Onların Allah razı olsun senin de inşallah. Onların mutlak ve müştekillen tesirini iddia ederler. Kimileri üzerinde ne bulunduğu yerde Ccasset olsa bile bunu ibadete mani saymaz, Kimileri kendilerini altından kalkınmaz tekellüf ve özentiler içinde şiddetli sıkıntılara sokarlar. Kimi yakasını gösteriş ve işittirme gibi beşeri zaaflara kaptırır. Kimileri de insanların kendilerini şiddetli bir şekilde kınıyacağı açık ve büyük günahlara atıp bunları insanlara ishar ederler. Ve bunun adına da melamet ye mesleği derler. Allah'ın bizi ahlakıyla ahlaklandır kimileri de kardeşlerim kalplerinin ıslahına önem vermez ve bu çok ciddi konuyu fuzule addeder kimileri de tamamen kalbe ve batına önem verip zahiri amelleri ve vazifeleri büsbütün ihmal eder sırf batına önem verenler kendilerini haklı göstermek için derler ki Arif sadece kalbine gelene bakar, zahire değil. İşte kardeşlerim saymakla bitmez. Bu ifratlar ve tefritler, şeytanın insanların hangi tarafa meyil ve zaafı bulunduğunu iyice keşfettikten sonra emrindeki askerleriyle insanın o yönüne yükleyip onu hattı itidaldan adalet, istikamet ve hakkaniyetten uzaklaştırması neticesinde meydana gelmektedir. Biz burada bu ifrat ve tefritlerin bazılarına böyle işaret etmek istedik. Allah bizi böyle yollara düşmekten beri buyursun. Yoksa bunların hepsini zikretmeye kalksak çok, çok uzak işte ibret alan varsa diye bu kadarıyla iktifa ediyor.